namazlarda, e, sünnetlerde hayatıdan sonra Allah'ın mesalli bari ve Rabbana atina fiddin ni'bunu okuması farz mi, sünnet mi, mi? veya okuması bir e, sorumluluk var mı? Allah'ın Allah Allah'ın bari, Rabbana atina, Rabbana Rabbana sünnet. firli dualarını okumanın hükmü nedir? Yani farz mı, vacib bir sünnet mi? Hı. Sünnettir. Okursak sevap kazanırız, okumazsak sevapından mahrum kalmış oluruz hı hı. ve okumazsak da Peygamberin sünnetine uymamış oluruz. İyi bir davranışta bulunmamış oluruz. Ama namaza bir mani yoktur. Yani diyelim ki, Ettehiyyati'yi okumak vaciptir. Sadece Ettehiyyati okudu da selam verse, namazı tamam mıdır? Tamamdır. Ama Allah'ıma salli barik, Rabbena atina, Rabbena afirli dualarını hı hı. okumadığı için onların sevabından mahrum kalmış olur. Bir de isahatte kötü bir davranışta bulunmamış, bulunmuş olur. Niye? Çünkü Peygamber'in sünnetini terk etmiş olur.